Bugün sabahlar. Bugün sabahlar. Radyo Turası moder sabahlardan efendize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. 8.30 oldu saatimiz. 3 Haziran 2015 çarşamba sabahında Faiköy Çoktay Demirci ve binlerce Dansız gizli kahraman radyonuzda. Eee hey, günaydın. Good morning. Ben G değişik yaklaştım fark ettiniz mi? Bunu? Evet sen bu bülükler gittikten sonra zaten her Hakadım. şey değişti. Ben bugün yaklaşıyor. uzatır gelir diye düşünüyordum hakikaten dünkü tepkiden sonra. Yok ee, Yani uzattım biraz uzattıktan sonra da hafif aldım Bunu fark etmediniz biraz da bozuldum yani Ya çok valla bizim için her sabah bir sürpriz Bir sürprize gebe Acaba Oktay Demirci bugün ne yapacak Kıllarını uzatıyor mu uzatmıyor mu uzatıyor mu uzatıyor mu ne yapıyor efendim 3 kişiyiz yetişemiyoruz diyoruz ay ne olaylar olmuş ne olaylar ay, olmuş Ay bugün vallahi gazetelere bakınca şey oldum ne olaylar, olaylar olmuş, olmuş, olmuş, ya. olmuş Aa, hiç o... haberimiz yok ya Abi... Game of Thrones 8. bölüm benim gündemimde bu vardı dün İzledin mi izledim sonra e, hayırlı uğurlu olsun teşekkür ediyorum bitler falan yani. verecek Bit, hakikaten vallahi vermeyeyim yok yani bitecek daha var Fayr'dan güzel bir soru geldi spoiler falan verecek misin dedi. Valla internette dolaşan spoilerlar aman durup dururken spoiler yedim dediğim şey mer bir e, numarasıymış ay ay ay, ay derken A -a, diyerek bitti içimizde bir rahat bitti. ama Gerçi, ne güzel e, kaçınılmaz sonunda bizi bekliyor bir taraftan. Ay bir şey söyleme dedik spoilerla ilgili. Söylemiyorum ya. E kaçınılmaz son deyince demek ki her şeyin bir sonu olacak anlamına geliyor bu. E, bildiğimiz bir gerçektir bu da. Buyurun efendim. <gülüyor> Ee, merakla e, o zaman oturalım izleyelim. Sen izlemiş miydin Fahir? Ne? Genzontron'su mu? Ee, sana mı söylemiştim? Sana sen, mı söylemiştim. Yok Bir ben söylemiştim. izlemedim bana söylemedin. Bu sezonu hiç izlemedin mi Bu sen? Bu sezonu izledim canım. Ara ara izledim. Ara ara izledim. İri iri izledim. Diri diri izledik. Doğrusu Diri diri izledik. Diri evet, diri doğru. Alaçatı'da düzenlenen partinin davetlilerinden Ceylan Çapağ'a sevgilisi Altuğ Leblibici ile yakınlaştığını öne sürdüğü Gamze Özçeli'ye tokat attı. Bu mu ya gündemi sarstan olay? Valla ben vallahi... buradan kimseyi tanımıyorum. İlk sayfalarda Ramzo Özçelik tamam. niye tanımıyorsun? İlk defa duydum Leblebici ben de tanımıyorum. Kuşçu'yu ben biliyorum. Dizden. Ee... Dili Altu Bey'ini ne tanıyoruz? Altu Leblebici canım. Onu da Sevgili Altu diye geçer. Sevgili Başka. Altu. Öbürü de e, ne çapaydı? E, şey çapa. Ceylan çapa. Ceylan, Ceylan çapa. Ceylan çapa. Ceylan çapa. Ceylan çapa. Ceylan çapa. Ceylan çapa. Ceylan çapayı. Çapayı diye bir. Güzel yöresel türküsü olan genç bir hanımefendi. Neyse evet. Bitarttık ya. 2015 diyeyim ne 2015. diyelim artık. İzmir'de site yöneticisi KMH site sakini Doktor Murat Songun'un. KMH neydi ya? KMH. KMH hesabı. hesabı. O kadar garip şeyler <gülüyor> var ki kafamızda sevgili dinleyiciler neyin ne olduğunu. o kadar garip isimler var ki. KMH diye atla. niye KMH diyorsun? KMH demek lazım değil ee, mi? KMH. Ee, ne bileyim isim olunca ben KMH. no no no no no. Site sakini Doktor Murat Songun'un size haksızlık etmişsim diye yazan cep telefonu mesajını iznini almadan... ...façe ve sitede oturan 200 kişinin üyesi olduğu internet sitesinde paylaşınca 10 ay hapis cezası aldı. Façe yani, hesabını. Ha böyle böyle apartmanın önünde toplantıda tartışmıştık ama kendisi bana böyle bir mesaj attı. Evet. Diye yani, façeye koydu bunu. Diyor ki size özel mesajı gönderen kişi eğer bir kişiyse yani bir, bir kurumdan bir şeyden falan filan gelmiyorsa... O mesajı sen yayıyorsan birileriyle paylaşıyorsan bunun e, sonuçlarına katlanmak. Katlanacaksın. Neylesin? Zorundası. Zorundasın. Zorundasın. Mesela Zorundasın. birisi e, sana telefonda evlenme teklifi etti. Evet. Bir kız heyecanla e, bunu arkadaşlarıyla paylaşıyor. Şikayetçi olursa damat hapislerde sürünür. Hapislerde sürünüyor. sürünürsün. Çünkü niye? E, Kamyaş hesabı. Kamyaş hesabı. Aynen abi. Kamyaş kanunu denir. Aç Kanunu diye bir şey var. Bu arada Get It Right yok mu? Bugün var Var canım sana Get It Right al. Oktay, Oktay panik yapar böyle Yok bu diye şey yaptım yani ben. Ben get, get It Right'ı e hepinizin telefonuna yükleyeceğim. Yoksunluk belirtisi gösterdiğiniz anda aşağı tıkır tıkır dinlersiniz. Ay hakikaten Ege lütfen şu Get It Right'ı bol bol şey yapalım ya. Çok güzel fikirmiş evet. Evet, şey, bir yiyebilen tane hapislere giden yöntgesi. site yöneticisi hani böyle olur ya birinden gelir bir mesaj Hı -hı. ondan sonra o mesajı başka birine göstermek isterseniz bir şey olur onu göstermek de aynı ceza'yı gerektirir. Hı -hı. Peki Bak bana zaman, ne attı falan filan. O zaman oluyor. şey de böyle mesela e, birisi DM'den yürüdü Hı -hı. onu paylaşmak da aynı şey oluyor. DM'den yürüdü direkt KMH şeyine girer otomatik. yatarsın. Kanuna girer. Evet. Ee, o zaman size bir başka cezai müeyyide gerektiren hadiseden bahsedelim. 2014 yılında altın top kazanan birisi. Hamit Altıntop. Çok, güzeldi, çok güzel. Çok güzel. Aile 2014 yılının da çünkü. Soyadı kanunu ilk çıktığı zaman onlarda zaten Ulu Büyük dedesi kazanmış. Ilk Hamit altını. vardı onun bir de kardeşi vardı. Neydi o? Hamit de Halil. Halil altın top. Doğru. Ha, Hamit ile Halil vardı işte. Doğru, doğru. Var. Hep karıştırıyorum onları birbirine. Onlar değil. 2004 yılında Altıntop, 2014, 2014 yılında altın 2014 yılında kim kazandı? Van Basten Alt mi? E, Van Basten değil. Van Basten altın top, Tanju çolak altın ayakkabı mı kazanmıştı yoksa tam tersi miydı? Altın Hiç top mi? ne? Ikisi, altın, altın ayakkabı mı? neye veriliyor? Yani ayakkabı bence futbolcuya veriliyordu. Ayak da, herhalde, ayakkabı. Topu da herhalde. Altın ayakkabı. Bu altın ayakkabıyla oynayacakları topta laletten bir top olmasın diye aynı, altın top da veriyorlar. Aynı kişiye vermiyorlardır canım. Ne, boşuna boşuna masrafa girecekler. <gülüyor> Messi mi ya? Her şeyi Messi alıyor çünkü. Ya da Ronaldo. Aferin Oktay. Ronaldo 2014 yılında altın top kazanan Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Ronaldo başka bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Liglerin son ermesinin ardından Fransa'nın tatil beldesi Saint-Tropez'e giderek eğlenen ve denizden istifade eden Denizden biraz geldi denizden istifade, i̇stifade etmek suretiyle eğlenen sarı değil mi? Evet bir gece kulübü çıkışı e, affedersiniz e, küçük kabati sıkışık şekilde çıkmış tamam. öyle demişler zaten lütfen e, müessesemize küçük kabati sıkışık şekilde geliniz diye onun üzerine de o da sıkışık şekilde gelip sıkışık şekilde çıkınca ne dayanamamış ne öyle gidiyorduk ya. Ne? Ultrasona mı? Ultrason ya da MR'a. MR değil, ultrason. Ultrason, değil. ultrason. Ultrason, ultrason nerede var değil mi? Ultrasonda ya da MR'da, Oktay bilemeyeceğim. Tam ultrasonda olarak. benim bildiğim Yok hayır, ultrasonda evet, e, sıkışık gidilir, MR'da. E, kolyeler şeyler listeler saatler çıkarılıp gidilir. İstersen röntgene de sıkışık gidebilirsin aslında. Diğerlerine Tabii. de sıkışık o zevk diye de gidebilirsin diye. mesela istediğin hale gelebilirsin. Yani ona kimse karışamaz. Kan vereceksin. Sıkışık gidiniz. Tabi. Mesela market alışveriş yapacaksın. Sıkışık gidin. Tek... durumun olmadan gideceksin mesela yok. Yani tip... Ama sıkışık gideceksin. Bir tek sınavlara girerken sıkışık gitmeyiniz diye bir tavsiye var. Sınav, sınavlara sıkışık... gittiğinizde de zaten uzmanlar şey demiş, ki, sıkışık gelseniz de yapınız. Yapınız. Olduğunuz yerde, ihtiyacınız olduğunuz yerde ihtiyacınızı gideniz. Yani. Ronaldo da olduğu yerde ihtiyacını gidermek için oradaki araçlardan Çömmüş. birinin yanına çöme Çömmeden. Çömmeden değil, değil. Ayakta. O en, yeni moda en galiba. En acısı da yani, biliyor musunuz? Ayakta. Türkiye'de de o bir patladı evet. biliyorsunuz. Nasıl böyle bir... E, Hastanedeki hadise diyorsun değil mi? Sadece hastane değil. <gülüyor> Hastanedeki <da var. gülüyor> hadise bambaşka bir hadise ya. <gülüyor> Marketteki de var yani... Pek çok yerde bu şey şekilde ya. oldu. Hastanedeki hadise benim bildiğim flappy bird. Yani <gülüyor> <gülüyor> böyle bir flap diye bırakıp devam eden kadın demiyor musunuz? Aynen öyle diyoruz. O tarz öyle galiba zaten. Ben böyle bir tarz görmedim. At <gülüyor> dışında benim bir Benim tarzım o kadar. Tarz. <gülüyor> ne demek bu ya böyle tarz? Tarzın o tarz, böylesi. O tarz benim. Showshank Redemption. O, o tarzda öyle şey yapılıyor. That kind <gülüyor> of style. <bird>. Yani tarzın <gülüyor> böylesi. Ee, Ronaldo küçük kabahatini kulüp çıkışı güzelce me sokaklara böyle sağa sola yapınca ki aslında ne kadar bu adamın bastığı çimleri toplayıp şey yapıyorlar satıyorlar ee, o, o sen dediğin Beatles fire Beatles da var Ronaldo da var var yani var bunun, mı? var var altın top yılın en iyi oyuncusuna altın ayakkabı Avrupa'da yılın en golcü oyuncusuna parantez içinde Avrupa gol kralına hmm. verilir demiş. yani bir kalecinin de altın top alma hakkı var ama altın ayakkabı Gol atmadan alınamıyor. Gol atmadan alırsa altın eldiven olur herhalde. E tabii. Başka mesela ne olabilir... Şu anda aklıma geliveren şey. Altın mont Altın, Altın kont mont Veriyoruz Tabii bu Tabii mesela şey, teknik direktör olursa öyle olabilir Evet ee, Kendisini en ağır da. şekilde cezalandırılmasına karar verilmiş Sürüm sürüm sürülecek mapuslarda bitecek Böyle bir şey olmaması ne gerekiyordu Ne demiş Bit artık 2015 diyoruz bir kez de ee, Ronaldo için Ve o şekil kadın That kind of womanla modern sabahlar devam ediyor Modern sabahlar Modern sabahlar Modern Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Modern oh, yeah. sabahlar devam ediyoruz sevgili sanatseverler. Gündeme bakıyoruz hep beraber ceme. Buyursunlar ha, hep efendim. Hep beraber ceme bakalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Hoppa. Her şey çocuk için. Her şey onlar için. Her şey uzmanlar açıklıyor. Pardon çok özür dilerim ya. Evet, çok özür diliyorum Bütün de din... Çok çirkin yapıyorsun Fahim yani bu... Güzeli de var bunun, bunu, bunu, hayır, bunu Gerçek, gerçek bunu bir şey yapıyor ya, ya Bu bir gerçek yaşanmışlık anlatıyorum burada 2-3 tane haberimiz var ama ben hemen çocuklarla Hepsi ilgili Hepsi bu çocuklar için Hayır bir tane şeyden bahsedeyim O çocuklar için gerçekten de ebeveynleri sorsanız Ne derler her şey çocuk için Uzmanlar da çocuk sahibi olmak isteyen Babalar için ispermet kalitesini Arttıracak bir diyet hazırladı Bu diyeti uygulayanlar Otomatikman baba oluyorlar diyeti uygulayıp başka bir şey yapmaya başka gerekiyor. hiçbir şey yapmanıza gerek yok angaryasına katlanmıyorsun hiç angaryası yok al bu da kolay. diyetin diye mi evet bu da diyetin diye çat kolunu diye kesip masaya. çıkartıp diyetin bedelini ödüyorsun ee, ben o hikayeyi okumadım ben forsayı okumuştum Ömer Seyfettin'den bu diyet hikayesinde al bu da diyetin diye masaya mı vuruyor çat diye kolunu kesip mi bilmiyorum işte tam hikaye bilmiyorum Yok, bu, çal çal aldı, de, tam ya ona. galiba ocağın üstüne vuruyor böyle aldı hani diyetini al başına çal der gibi cilsine şey mi dökme ocağın mı dökme demiri ve orada 2-3 kişi daha var onlar da o sesten böyle işte hop <gülüyor> hopluyorlar. Onları da isterseniz şahit olarak dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Hayır ne ne sen başka bir konuya yani, daldın galiba. Yani Bilmiyorum nereye daldım. Nasrettin Hoca'nın kazan hikayesi olmuş. Şey şey de. Kazan hikayesi. Nasıl kazan iken sen Hoca komşusuna gidiyor. "Al kazanını." diye ocağın üstüne dökme ocağını. Arkası dönükken tabii. Vurduğuna inanıyorsun da öldüğününe diye bir koca herkes hop diye. Hoca'nın karısı eşi Hanımı, hanım'ı oradayken irkiliyor İlkiliyor falan. İrkiliyorlar. Senin dediğin o hikaye. O hikaye. Benim o. dediğim diyet hikâyesi çat çat çat diye masaya al bu da diyeti al bu da diyetini çat çat, çat çat diye değil ya. Öyle bir kere mi diyor. iki kere mi? Bir, de, Aa, bir kere, kere mi? vuruyor. Bir kere vuruyor. Zaten masaya hoş, vuruyor hoş, ama hoş. değil kanlar şey hoş oluyor ya. Koş diye o zaman bayağı, bayağı, şey bayağı, bayağı vuruyor. sert vuruyor. Hayır sert vuruyor da parmaklarını o kestiği kolunun parmaklarını kol, masaya kol kesiliyor değil mi orada Kol kesiliyor. Yen içine kalıyor. kalıyor. Yeni o, dışarı çıkıyor. Tamamlıyorum seviyindirsin. <gülüyor> parmaklarını hayır. böyle yapıyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır yapıyor. Galiba o parmağında da yüzük mü var mı? Kesildikten yüzlük sonra var. kesildikten hayır. sonra ses veriyor. Öyle masaya çıt çıt hayır. çıt. Hayır öyle şey kesildikten sonra oynayan şey başını vermeyen şehit. Doğru Aha, sen, yine, sen yine karıştırdın karıştırdım Sonunda çat diye masaya mı koyuyordu başını Hayır başını, başını böyle e, vermiyor vermiyor En sonunda veriyor ondan sonra masaya koyduktan sonra göz kırpıyor Hayır sana mı dedim ben sana, sana mı dedim sana mı hatırlamıyorum O kaşağıda kaşağıda atı kaşağılıyor evet. Çat, ondan diye, sonra, çat diye masanın üstüne koyuyor Masanın at üstüne koyuyor? mi koyuyor at, at, at. Mı, Atın üstüne mi koyuyor At koyuyordu galiba masaya At, at. koyar bahat kazandırıyor bir Laf var çatıya koyuyor ama bir ayağı kırılıyordu ben onda ben başını vermeyen şehit diye bir iddiayı iddia oynuyorlar bunlar hayır iddiayı kaybedince ondan sonra al bu da başım diyor koyuyor ondan hayır. sonra böyle hafif göz kırpıyor senin dediğin e, çalı kuşunda çalı kuşunda geliyor orada al bu çalı çünkü, bu da kuşu diye çatıya kuşu başım. koyuyor kuşu cırk diye koyunca cırk diye gidiyor oda. Cırk diye koyunca cırk diye gitmesi otomatik. Onda mı ayıyor. diyor onu? Tabii ha, tabii. Edebiyat sohbetleri. <gülüyor> <gülüyor> evet. Her hafta sizlerle edebiyat sohbetleri. Ama diyette bir kere vuruyor bir yani. Kere vuruyor. Bir tamam. kere vuruyor. Bir de taze. Ama okuyalım onları ya. Mesela yani. arka, arka odada e, kesip de kolunu direkt getirmiyor. Önünde kesiyor. Adamın. Önünde kesiyor. Önünde, taze taze. Taze taze kesiyor. Ondan sonra çat diye vurunca fış diye kan şey oluyor. Sıçrıyor. Kan. kan sıçraması oluyor. Ve kan lekesine biliyorsunuz en iyi çözüm. Çamaşır suyu. DNA evet. ortadan kaldırıyor. Hı. Benim izlediğim CSI'dan. Sen e, tabii seri katiller için falan hı hı. konuşuyorsun. Klorak mı? Klorak diyor. İzmirliler klorak der mesela. İzmirli seri katiller klor <gülüyor> klorak <gülüyor> <olurlar>. <gülüyor> <gülüyor> İzmirli katiller katillerde mahkemede şöyle ifade veriyorlar. Asfalyalarım attı. <gülüyor> orada asfalyalarım atınca ben de kendisini bu hale getirdim ve daha sonra klorakla klorak temizledim. Çıktıktan sonra da bir gevrek yiyerek kendimi <gülüyor> rahatlattım. İsterseniz sizinle lise andacımı paylaşabilirim diye de sonlandırmış. Evet. E, i̇sterseniz ben diyetten biraz bahsetmek istiyorum. Ee, otomatik diyetimizde şöyle yapıyorsunuz. Baba olmak için hazır mısınız? Öncelikle psikolojik hazırlık tamam. gerekli zaten. Kendinizi inandırdığınızı ve baba olmaya e, hazır ben iki çocuk sahibi bir insan olarak baba olmaya hazır olduğumu artık yavaş yavaş. Yavaş yavaş başlamadım. anlıyorsun valla çok güzel. Ee, ben de kendimi hazır hissediyorum. Oktay sen de kendini hazır hissediyor musun? Ben çok hazır hissetmiyorum. O yüzden e, kulaklarımı açıp dinliyorum. Evet çok güzel. Domates. Domdom. -dom. Evet, Şu anda biraz hazır hissediyorum. başladım Fahir. İzmirli baba adayları domat derler. <gülüyor> e, domatesler kırmızı rengini aldıkları likopen maddesini... Nerede kullanıyorsun? Sen onu alıyorsun, domates yiyorsun. Likopen'i mi? Likopen'i nerede kullanıyorsun? Likopen'i... Likopen, likopen... Pencerelerde? Likopen, likopen... Evet, pencerelerde kullanıyorum. Terliklerde? Terliklerde. Terlikler likopen terlikler. Likopen, likopen. O olabilir. Evet. Veya ispermet kullanabilirsin. kullanabilirsiniz. Ispermet Yani zaten üç tane kullanılma yeri var. Bir pencereler, iki terlikler, üç... Ispermetler. Ispermetler. Tamam. Evet. Bunu koy kenara. Bir domatesi kenara koy. Şimdi Rusya'ya giden domatesler var. Rusya özel olarak istemiş. Bir kiloluk domatesler. Tek domatesler. Bir, bir tane Ten domates don. bir tek kilo domates. mu? Bir domates bir kilo. İki domates. Ee, bir bir kilo, buçuk kilo mu? Bir buçuk, hayır. İki buçuk kilo? İki kilo. Ha, doğru ya. Mesela beş domates. Beş, beş domates, domates. Dört buçuk olursa dört buçuk olur. Altı. Altı, Altı kilo mu? Beş, beş kilo. kilo. Hadi be. be. Bir tane daha so Yeterli. <gülüyor> yeterli. Aynı onlar gibi bir domatesi masaya koyun. Şu anda tamam. koyun. Lütfen. Şu anda koyun, koydunuz Rus mu? Rus domatesi mi koyduk? Normal bildiğimiz domates e mi? Rus, Rus domatesi. domatesi. Evet, Rus hayır, Rus, Rus domatesi, domatesi değil onlar. Rusya'ya giden domatesler. Ruslar öyle iri iri seviyor. O tek don. Tek don. E, İri iri denmedi demin. E, i̇ri iri domatesler! Teşekkürler. Evet, hormonlu mu? Hayır efendim, iri. Çat yani, diye koyduk mu masaya? Çat diye koydunuz. Tamam, tamam. Çat diye koyarken yine masada çat diye ses getirecek başka bir şey koymanızı da rica edeceğim. Nedir? ne koyacağız? E, likopen'i saf olarak koyuyorum Likopen, bardağın içinde. Şimdi, likopen'imiz hazır. Likopen'i domatesden alacaksın. Aldık. Ben. Evet. Ee, yağ asitleri bol olan bir şey lazım bana. Ne ya alabilirim? Yağ asitleri, ya asitleri bol mi? olan Sarkısı. patates diyorum. Hayır. O ee... patates yağını fazla şey yapmış. Onu yeterince ben kızdırırsın. Ben direkt zeytinyağı böyle bir tabakta üzerinden nane istiyorum. Hayır. Nane? Kekik. Biraz kekik. Ben zaten bazı bazen iksirken bir damla, damla iki damla. Bir damla gibi. iki damla. Renk var. Hadi nokta. bu da keyfiniz olsun. Hayır efendim. Ne ceviz gibi? koyacaksınız. Ee. Cevizi koyacaksınız. Ya asidiniz hazır mı? Ya asidem hazır. Hazır. Hazır. Peki bu tavada da yağ asidi. Folik hazır. asit. Folik bir, asit. Bir Aa, ispermetin asit olmazsa olması. Ispermet diyor ki folik asit istiyorum. Esen diyorsun ki ispermete de. bende yok. O zaman bul diyor. Nereden bulacaksın? Şeyden, e, kutusuda eczaneden gideceksin. Apından Evet, folik İki asit. Apları var. İki tane o. Onu alabilirim. havanda döverim. Havanda Cevizle döverim. Ceviz çay bardağını. Ceviz biraz da beyaz peynir dibine Hayır. koyarım ben. Hayır, folik asitin ana deposu. Gözünüzün önünde mutfakta duruyor. Nereden alacaksın? Bolik Balık asit. mı? Polika asit diyorum yahu. Ne bileyim mutfak deyince mutfakta var. Mutfakta yımırta sen, de var? Yımırta değil, yımırta değil. Mercinek doğru cevap olacaktı. Aa, aa, kırmızı yeşil fark ediyor mu? Kırmızı yeşil hiç fark ben etmez. Ben kırmızı... O gün hangi kıyafeti giydiysen mesela e, o gün giydiğin kıyafet... Toprak renkleri mesela var. Mesela toprak renkleri var. Tabii yeşil, ki kırmızı. Tabii ya, yeşil de olabilir. Değil mi? Ayrıca kırmızı mercimek turuncu değil mi ya? Kırmızı da değil Evet doğru evet. söylüyorsun. Evet. Ya hiç... Ben likopenimi kırmızı mercimekten alacağım. Hmm. <gülüyor> Yanlış. Likopen değil. Bunlar ne dedim? Neyden alacaksın? Folik aldık. Peki C vitaminin kalitesiyle beraber o ispermetin kalitesini daha kaliteli çocuklar elde etmek için daha kaliteli ispermet. C vitamini lazım. C hayır. vitamini lazım. Nereden alacaksın C Oo, vitaminini? Limon alırsın ya. Limon dedi. portakal diyor ortada mevsimi geçmesine soğan. Var. soğan diyor soğanı özellikle cücüğünde ne vardır bol çünkü İzmirler cücük derler. Evet Bin sen saat nereden alacaktın? Bir şey istemiyorum ama maydanoz Maydanoz veya mide noaz diye de geçer. Değil mi? Evet devam ediyoruz. Nereden alacağız? Devam ediyoruz dedi takılmayalım öge. <gülüyor> takılmayın. Takılmayın. Tamam. Ev, evinizde bol bol Grap, bulunan. Grapefruit mu? Hayır. Evinizde grapefruit bol bol evinizde bulunan. bol bol bulunan. Ee, halı mı? Hayır. Mercimek mi? <gülüyor> Bak. Halı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mercimek de. Mercimeği folikasit hakkımızda kullandık. <gülüyor> ha bol bol bulunan deyince diğer paketi, Diğer bir şeyden. Diğer Arkadaşlar gözünüzün söyleme görme. <gülüyor> şarj aleti mi? Her odada var neredeyse. <gülüyor> neredeyse her odada bulunan şarj aleti dedi. <gülüyor> Kırtasya malzemesi gibi bir şey mi? Çünkü evet. Bizim evde kağıdı. çok kırtasiye malzemesi <gülüyor> Oyuncak? Di. oyuncak bizden. yok. Onu bize söylemelidiniz. Çocuklar, onu. Yaban Mersini elbetteki. Aa, ki. yo doğru ya. Yaban Mersin'in İngilizcesi nedir? Beri Anadolu. Beriberi Anadolu. Gel Beriberi Anadolu. Böylece ne oldu şu anda? Beriberi'mizin kalitesi nereye çıktı? %80'lere vardı. %60-65 oranlarına var. Nusandının %li cevap olduğunu Ege'ye koyuyoruz. Şu anda ben sana hayretler içerisinde bakıyorum. Gözünden ve kaşından unutum <gülüyor> fail. <gülüyor> 60 derecelik bir açıyla çünkü şu anda kalk. Çinko <gülüyor> ve doymamış asit istiyorum beyler. Doymamış asitler. Doymadım, doyamadım, doyamadım, sevmeli. Çinkolar çok, seni ben. Çok güzel giderim. Ee, plakalar var. Çinko Uluslar. plakalar. Çinkli. Ve akün akünden, alalım. akünden, arabanın aküsünden. Dolardan alabilirsin. Ama başka bir şeyi de bozmamak lazım. Tabii yani. Ama mesela <gülüyor> akşamleyin oturdun, surveillance seyrediyorsun. Sen oturdun, Geron drone seyrediyorsun. Sen oturdun. Son derece e, kaliteli bir film olan Potemkin zıhlısını oturdun hanımınla beraber seyrediyorsun. Ne yapacaksın o esnada? Yani, Yapacayım. Çinko, çinko, çinko. Çinko'yu nereden alacaksın? Çinkoyu. Bakın ben tekrar. söylüyorum. Bandabulia'dan mı? Nereden? Kabak çekirdeği mi? Leblebi mi? Bak işte bu adama bak bu adama güveneceksin kabak çünkü. Çekirdeyim. Kabak çekirdeği. çekirdeğe doğru telaffuz edilir. Tabii. Kabak çekirdeğe. Sen o kabak çekirdeğine. Kavak çekirdeği diye yersen, Olmaz. hiç çinkosunu alamazsın. Anca alabileceğin orada doymamış asit alırsın. Kalitede bir yere kadar çıkabilir. Şu anda kalitemiz baya arttı. Yüzde 75 mi? Ee, 72-73 bareminde şu anda. 72, Ama bir iki tabii bence. ki e, yüzdelik dilim baya bir oynatma tabii. yapıyor. Peki devam ediyoruz. Evet. Amino asit. Nereden Aa, bulabilirim amino asit getirin bana Amino asit bana. dediğin şeyin en küçük yapı taşına amino asit denir Yani ee, Neyin en küçük yapı taşı ee, Amino asit AA. Tabi toplumun en küçük birimi amino asitlerdir Amino asitler Doğru. bir araya gelerek Mahalleleri Mahalleli. mahalleler bir araya gelerek O yüzden bir aile yenir Kom Komşuyu getireceksin <gülüyor> Komşuyu Ya da komşu ikna olmadıysa Amino asiti nereden bulabilirsin ee, ee. Aminoseti nereden bulabilirsin? Ee, plaka face mi? Plaka şeklinde plaka yurda kaçak şeklinde. yollarla sokulmuş amino asitler. Kaçakçılık bürosu da oraya onlarla ekmek bir fayr? Ekmek değil, ne yakın bir şey. Her yani gün bazlama yiyoruz. Bazlama mı? Tost ekmeği mi? Her gün yiyoruz. Her gün yiyoruz. Ekmeğe yakın bir şey. Her gün yiyoruz. Hayfay kaşlarını öyle Her yapıyorsun yiyoruz. şu anda. Bitter çikolata tabii ki çocuklar. Ayy. O zaman üstüne ya. en son amino asitimizi alıyoruz. Amino asitimizi aldık. Dur bitti ne mi? Ne kadar? Şöyle şöyle iki parça mı? Nasıl şöyle kadar? şöyle iki plaka amino asit aldım. Aa, çok gösterir Fay. Özür dilerim. İnce ama. İnce. Ha ip ince. İp ince. Tamam. Çıtır çıtır. Gevrek bir bitter çikolata. Peki en son ihtiyacımız. En son ihtiyacımız sayı, sayıyı arttıracak artık köpüteceğiz, artık köpüteceğiz. Bunları bir araya getireceğiz köpüte çünkü evet. artık baba olmak için heyecan <gülüyor> içi iç iç içine sığmıyor. Bunları bir araya karıştıracağız. Neyin içine karıştıracağız? Kadayıf mı? Kadayıf, mı? kadayıf bilmiyorum Hayır. baba olmak için kazan ama mı? en son kadayıf. Kazan, kazan. Kazan da var. Kazanın içine ne koyacağız onuca? Aminos koyduk, koyduk Arpa şehriye mi Fahir? Aa, Arpa, şehriye. Arpa şehriye mi? Değil değil değil değil Fahir. Makarna mı? Hayır. Önce Çocuklar Arpa su. Aa, su tabii ki bol, su, su. O, bol bol su ve şu anda ispermet kaliteniz nerede yüzde yüzler tokat tokat yüzde çıkardınız 0'dan yüzde kalitesini fire tokatlayarak <gülüyor> devir gidiyoruz Flare sen de bitiriyoruz bu saate Ship to Rack 103.1 Radyo otu Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabah Radyo Turkish'siz boler sabahlar devam ediyor sevgili sans severler buyursunlar. Hmm, hmm. hücükle uğurladık e, sağ salim. Eee yani Bu sefer her şeyle gözlerdik. Şu ki Türkiye'yi tanıtacak adam bir geldi hastalanıp döndü demek ki Türkiye'den mikrop saçılıyor gibi bir imaj olacaktı. Evet, bu sefer evet. toparladı gibi. hem de kilo almış şekilde maşın. <gülüyor> toparladı biraz da kilo almış ama e, gün geçmedi ki Hüseyin bununla ilgili bir haber çıkmasın, Ek aklın ekranlarımıza düşmesin. Herkesin bir anısı var Hüseyin bununla ilgili e, şöyle bir gazetelere bakıyorum. Artık bitti. Sevenlerini tabii ki kırmak istemeyiz ama gözümüz aydın <gülüyor> sağ salim uğurladı kendisini. Yani ne bu ya halay çekti? Yok işte e, coşlu yok sırıl sıklam eğlendi. Sırıl sıklam eğlendi dediğin tercihte anlamda. Bak tekrar ben korktum şimdi. Oy ve ötesine de katılmış. Jack bundan göbek şov. Yok işte bir şeyler. Kaç kaç yerde eğlendi ya bu adamın be benzerleri mi var? Dublör mü kullanıyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Aynı gece için 8-9 tane farklı Vallahi etkinliğe katılmış. Vallahi daha şey söyleyeyim vardı. Hugh Jackman hepimizi sulu götürür. Susuz, susuz götürür. Etir. Sulu kulağa götürme Şartıyla. şartıyla. Terden beyaz gömleği sır sıkla, Sırıl sıklam oldu. Şu karşıda filmlerinde hep öyle üstü çıplak görüyoruz. Ben hiç mesela falan. böyle gömlekli bir şeyini hatırlamıyorum. En fazla bir tişört giyerdi. O da tercih edici. Atlet tişört giyerdi. Yanında gidiyor. hep yedek tişörtle gezer Hugh Jackman. Onu çıkarır O çok mantıklı gelerdi. bence. Çok <gülüyor> terliyorum der. Karısına işte. Fanle. Fanle ne demiş ya bir gün karısı? Fanle. Fanilla. E, yani karısı... karısı da onun biliyorsun yaşça büyükçe mi? Büyükçe evet. Hep sırtına tüben sürüyor. Veya yani mesela e, hastalandığı zaman hep bunun açıklaması var. Ben e, hyunun sırtına ısıtılmış havlu sürerim diye. Acaba ondan mı hasta oldu geçen seferde böyle tercikti tercihli. Karısı gelmedi olabilir. geçen sefer. E tabii göbekcikleri attı. Tercikti, şunu tercikti yaptı. diyor. onun üstünde soğudu. Hyu terliyorsun. Hyu, coşma terliyorsun. Hyu göbek gel buraya şunu montunu çıkar. Gel bak şuna bak. Şırk şırk ıslak. Şırk. Yiyecekmeden filmlerinden hatırlıyoruz vazgeçemediği tek şey soğuk su. Evet. Böyle içiyordu yani böyle böyle böyle. O yüzden böyle acaba herhalde geçen sefer de böyle tercikti. Sonra içti soğuk suları. Hastalandı gitti. Hastacıklı Hastalığa oldu, gitti. davetiye yani. Hüyunun yaptığı resmen bu başka bir şey değil. Ben Türkiye'de hasta oldum diye sonra Mehmet Öz'ün yanına gitmişti. Yine en yani yük. En sırf en yük ünlü yani. yani. Neydi onu? Eni yüneydi. En en en en en en en en hastalığa neydi davetiye. bye Hüjeckman. Bay Fahir Öğünç. Teşekkürler. Valla Oktay'cım e, içimizi rahatlattın. ben de bir, cim, cim, mı? Cım mı? Sen bana niye cım diyorsun? Cımlı cimli konuşmayınız. Ya hiç şeyden bahsetmiyoruz ama Neydi? bu yeni bir yasak geldi. E, yeni yasak geldi dedim. E, Işıktan hiç bahsedecek ama. E, kuş yasağı gelmiş. E, kuş yaz. Evet kuş yaz. E, sebebi de kuşlar uçarken ne yapıyoruz? Biz hep aşağıdan görüyoruz değil mi? Evet, kuşlar doğru. Neden? Tepemizde uçuyorlar. E, peki aşağıdan uçarken yani daha doğrusu biz aşağıdayken onlar bizim tepemizde uçarken ve de fitursuzca uçuyorlar biliyorsunuz. Evet. E, Sonuçta kanatları var. Kanatları var ve herhangi bir şeyde giymiyorlar farkındaysanız kuşlar. Evet. E, aşağıdan bakınca biz direkt maj görüyoruz? Hmm, Orlarını ve görüyoruz. burlarını görüyoruz kuşları. Siz, siz kuşların memeli olması. Orlarını, burlarını gördünüz mü? Valla ben görmedim ama dikkatli gözlerden kaçmıyor Merak herhalde. Meraklısı de görüyor demek ki. Evet e, bu insanların üzerinden uçan kuşların e, bir takım orları burları görüldüğünden dolayı e, kuşçuluk. Maalesef e, yasaklandı. yasaklandı. Bir hafta süreleri var, bir hafta süre salın kuşları ya da salın kuş. don yemi demişler. ya don gibidir cixsin küçük donlar ondan hı hı. sonra kuş don kuş donları onlar nasıl kuş yemi var ee, tabii ki. kuş, kuş üzümü kafesi var, var. kuş yemi var. var değil mi? Kuşkaş var. Kuşkaş var. Kuşkaş da var. Doğru. Evet. Benim en sevdiğim kuşkaştır mesela. Evet. Yani ben de kavurmalı kaşarlıya asla hayır diyemem doğrusu. Dolayısıyla da bunları ya da kuş donlarıyla bir hale getirecekler. veya. Kuşlar uçarken bize sırtlarını dönüyorlar. Evet. Yani Belki yani terbihimi şey bozmak öyle... istemiyorum ama kuşların bize sırtını dönerek uçması da benim zoruma geliyor. Yani bacak yani. bacak üstü. Ben, ettiğimi... ben biliyorum orada ama hani terbihimi bozmamak ben için. Ben de bazı kuşların mesela benim karşıma geçip bacak bacak üstüne atıp terbiyesizler. Oturmasından çok rahatsız oluyorum. Belki de kuşları sırt üstü uçmayı öğretmek lazım. Bir Sır de nasıl? örgütle hareket ediyorlar. Ben kuşların öyle masum tek başlarına bir şeyde kurulu parkta görüyorsun. Bir anda konuyorlar. Bir anda kalkıyor. Bir da çok akıl rahatsız. bir dış gücün yönlendirmesiyle olduğu çok belli. Aynen. Aynen. A, nasıl ki insanların yüzme stilleri var. Kurbağlama, sırt üstü, kelebenk değil mi? Hı hı. Selbest. Köpekleme. Köpekleme. Köpecikli. Sırt üstü uçan kuş var mı ya? Sırt üstü uçan kuş olabilir yani. Bir filmde seyretmiştim. Var. Hayır. Şeyde var bak onun, onu yapabiliyorlarsa o adamın adı neydi? Ee, pilot. Alkolik bir pilot. Böyle gidiyorlar falan da Lap! diye böyle uçak düşecekti de bir şey olacaktı böyle sırt üstü uçuruyor uçağı. Shawshank Redemption mı? Shawshank Redemption değil. Neydi ee, o adamın adı? Şey şu, Yusuf Sanya. Şangay Bonita. Şangay Bonita değil ya. O şeyde pilot pilot. Tapkan mı? Tapkanda değil, değil. Ya bu bana bir eee siyahi tenli güzel bir oyuncu söyleyin. Denzel Washington gibi. Doğru. Firebay Denzel Washington olabilir. Denzel Washington oynuyordu da pilot böyle gidiyordu da. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bekledince Laps diye oradan kazıklarda kalkıyor. önündeki şeyi de dönüyordu. Şangay Bonita diyebiliyorum ben. Ya Şangay Bonita'da sana mı söylemiştim sana mı söylemiştim tam olarak mı? sırt üstü uçuruyordu uçak. Uçakta sırt üstü gider canım. Uçakta sırt üstü gider. Uçak gidiyorsa çok özür dilerim de Gider. haydi haydi gider. Çünkü biz uçuş teknolojimizi kimlerden aldık? Batı'dan mı? Batı'nın uçuş <gülüyor> teknolojisini aldık. Doğu'nun nesini aldık? <gülüyor> uçuş terbiyesini. Konma, konma, te konma teknolojisi. Uçuş terbiyesini. Adam biliyor ya. Bir kim Konmayı kimden öğrendik? Konmayı. Biz şüphesiz ki konmayı sizden öğrenecek Nasıl uçaksan uç önemli olan konmaktır diye bir laf var çünkü. Hayır. Konacaksın yani. Bu işin eninde sonu da hepimizin sonu konmak. <gülüyor> Doğru. Kuşlar da öyle diyor. İyi kötü her şeyin sonunda bir konacağız diyor. Oradan Doğru. sırt üstünü böyle laps diye şey yapsa bitti gitti. Sıkıntı, Sıkıntı yok abi. Doğru. Sıkıntı yok. Roket diye bir şey var mı acaba kuşların kendi Kuşlarda arasında? Kuşlarda mı? Ben roketliyorum abi deyip hızlanma. Fa, fa, fa, fa, fa diye. Var. Ha. Var. O kanatları kenara çekiyor. Kedilerde var ya kulakları arkaya dikerler bunlar. Arkaya yatırırlar. Kuşlarda kanatları yatırırlar ha, şey, şöyle. Kuş gördüğü zaman mı kedi öyle olur? Poposunu böyle fık fık fık fık yapar. Onu mu diyorsun? Kuş veya lazer. Ne Doğru işte? lazer veya Lütfen ip dolu. kafasını karıştırmayınız. Kuşçuluğa bir darbede siz vurmayınız. Çipetpet diyerek bu saatin... <gülüyor> En güzel şarkısını dinliyoruz. Moda dansa baklar. Ye ye diyerek moder savalar devam ediyor seviye sanat severler 9:45 oldu saatimiz çarşamba sabahında ne oluyor ne video bukuyoruz bu gazetelere buyursunlar Aa, bakalım o zaman gazetelere gazeteler tabii ki burada bir metafor gündeme bakıyoruz o zaman selfie e, akımı nereye inmiş olabilir sokaklara inmiş olabilir mi zaten sokaklardaydı efendim evet, olabilir. Hmm, olabilir selfie nereye inebilir Çanakkale'de e, Saros'ta mavi derinliklere dalmış selfie akımı Deniz'in dibinde hacı Nasıl güzel dinleymiş. çıkıyor gazetelere ya insanlar. altında selfie çektik. Bizi gazeteye basabilir misiniz? <gülüyor> Fotoğrafımız hazırdır. Valla 7 metre dalan 15 dalgıcın selfie çekimi 40 dakika sürmüş. Herhalde toplanmak falan zor oluyor suatında değil mi? Zor oluyor. Saroz biraz akıntılıdır. Ama tabi dalgıçların selfie çekerken şeyler derdi yok. Gözüm kapalı çıktı derdi yok. Hepsinin, Hepsinin maskesi var şey Bravo gözlük demedim maske dediğin için Seni bir kez daha tebrik Ama ediyorum Bir tane hassasiyetleri var zaten Ben onlar daldıktan sonra gene gözlük diyorum Gözlükte daldım, daldım. Maskeniz aman sıkı sıkı o takım O konuda hassas mı? Tabii, ya. Yani ya diş, gözlük diye maske Dişçi gibi bir şey Aslında <gülüyor> Yani diş hekimlerine dişçi demek gibi ha. Maskeye gözlük demek de Hem yanlış hem, hem de hem hem yanlış. Şey, anladım Aynen. E doğru haklı. Haklı, haklı, haklı, Onlar da haklı. Ne bu haklı. sene demişler e, dalgıçlar demişler ki tüm dünyaya bu sene yayıldı e, bu öz çekim, e, öz çekim yani salfa. E, su altında herkes hazır olsun su altında inecek demişler. Bu yazın hadi bu ayak fotoğrafları vardı ya. Evet. Gene e, bu sene bir sürü ayak göreceğiz. uzanmış ayak artık görmeyeceğiz. Uzamış ayak sendromu diye bir şey var. Nasıl huzursuz ayak sendromu var. uzanmış, uzanmış ayak, ayak sendromu. uzanmış ayak. ayaklar var üst üste yok, yok, çünkü yok, o, böyle. Ben şeyden biliyorum. Gene yaz gelince kadınlar şey yayınlar, yapacak, yayınlar, yayınlar, yayınlar. Yayınlar. Yayınlar. Yani şey yapacaklar. <gülüyor> gene ya bir de ayak seven var, sevmeyen var. Yani bunun iki uç tarafı var arası yok. Ya ben siyahlar var ya beyazlar var. Ayağı bir araç olarak görüyorum. Bizi bir yerden bir yere götüren ve ara ara koşunmak ve temizlemek <gülüyor> için kullandığımız ben bir araç. Ben tam tersine düşünüyorum. Her e, ayağın kendine özgü bir ruhu olduğunu düşünüyorum ama herkesin ayağının ruhu kendine güzel görünür diye düşünüyorum. Evet işte bunu Instagram'da, Instagram'da ki... yayınladığın zaman işte bir sürü ayağa doyuyorsunuz. Bu sene de bence doyacağız. Doyacağız yani yaz gelince Geçen yine Geçen seneki kadar çok yoğun olmayacak. Bu sene, e, Bu sene su altından fotoğraflara hazır olsun herkes demiş. Uzmanlar. E, e, tamam, ne yapalım? Neyin uzmanı olduğunu bilmiyorum. Su altı uzmanları. Su altı uzmanı diye bir şey var mı mi? Vardır tabii. Yani Savaş, evet. su... Savaş Karakaş mesela. Savaş Karakaş. Oydur değil mi? O... Savaş Karakaş'tı değil Doğru. mi? Su altı yani evet. hem e, Vefa şey, örneği gösterdi. Vefa mi? İstanbul'da bir semt adı değilmiş. O çünkü sinir oluyor ya şeye. Maske maske sinirini o çıkardı bir gün televizyonda yırtılmıştı. Ama şimdi yok onların... savaş şekeri denmesi gıcık oluyor. Öyle mi? Bir sürü yaptığım iş var savaş şekeri 58 sene oldu falan diye bir sinirlendirdi ben hatırlıyorum. sene doğru. Ee, Tam olarak rakam verecek. O, o yüzden kişi. lütfen e, öyle demeyelim kendisi Sualtı yönetmen. Sualtı su su yönetmen Sualtı su yapımcı Sualtı senarist. Doğa sporları uzmanı Doğa... aynı zamanda e, merdiven altı üretecek <gülüyor> Ne üretiyor? Su altı belgeselleri belgesel belgesel belgesel üretiyor. Doğru. Ama şimdi su altında maske tahliye diye bir şey vardır. O yüzden mas o, e, gözlük ve maske konusundaki... O, Mask tah mı? Mas tah mı? Mas tah. Mas tah. Mesela İstanbul'da bir sent var biliyorsun. Maslak. Maslak veya mesela Maslak İstanbul'un bir semt adı. Mesela Beylikdüzü var. Beylikdüzü var değil mi? Başka neresi var? Ee, avcılar. Avcılar var değil mi? Bomonti. Bomonti'ye geldi sıra. Evet Bomonti dediğiniz Oktay ee, Bey bütün puanları topladı. Çukurambar. var. Çukuran var. Ankara'da bir semt adıymıştı. Ay yanlış söyledim ya. İstanbul sayıyorduk değil mi? Bir İstanbul sayıyorduk. Neye ulaşmaya çalışıyoruz ben niye sayıyorum bunları fail? Semt adlarından yola çıkarak devam edebiliriz. Keyifli semtapları diye bir köşemiz vardı ya o. <gülüyor> Doğru ya ben onu unutmuşum. Bayağı oldu onun değil mi? En son yapalım. Bayağı bayağı bayağı Aldığımız, hmm. evet. Bir şey o zaman de, bir gözaltı oldu? haberiyle devam edelim. Gözaltı ee, torbası. Ee, ne? Evet, mesela gözaltı torbası var. Başka ne torbaları var? Ege. Market, <gülüyor> ee, torbası, market var. Torbası, var. Ceset ee, torbası var. Başka ne? torbası var. Başka ne var? Elektrikli süpürgeinin toz torbası toz var. Toz torbası var. Foşet torbası. Foşet torba maalesef otam olarak şey geliyormuş. Pazar torbası? Pazar torbası. Evet, çok güzel. Başka ne torbası var? Hmm. Torba. Torba değil Torba yasa. Torba yasa dedi. Çok güzel. Kafaya... Bodrum'da torba var. Bodrum torbası var. Kafaya geçirilen torba var. Ka kafa torbası. korunmak evet. için. Evet böyle naylonun böyle hafif kenarlarını kerek. <gülüyor> Kulakları. Torbalar eyle. torbalar çok. Evet ee, bizde bir gözaltı. Torbalı atalım. sayılabilir mi? Torbalı, İzmir, torbalı. İzmir torbalı. İzmir torbalı var. İskelet torbası diyebildiğimiz tor var. İskelet torbası kısaca iskeletor diye de Ne kadar olumlusun bugün. Bütün cevaplarımızı kabul ettin. Normalde çok... benim tanıdığım Fire hiçbirini kabul etmezdi bunları. Notakatta. Ee, kusura bakmayın. Artık bundan sonra böyle her dediğinize onay, her dediğinize destek. Ee, şimdi <gülüyor> e, Michigan'da e, Daisy adlı mini mini değil bayağı iri e, iri iri diri, diri. Iri, iri diri, diri bir evcil dongus e, yolda yürüyen debi adlı hanfendiye e, kovalamak suretiyle saldırdı. Ee, uzun süre domuzu aladık. saldırmış kadın Ya domuz saldırdı. Yaban kovalıyor. domuzu değil, çiftlik domuzu. Çiftlik domuz. Ya evcil domuz. Çift dom. Ee, ev dom. Ev dom. Yani e? evcil domuz. Hı -hı. Ev domuzu muymuş? Ev domuzu. E, domuzlar iki ayrılır. Yaban domuzu ve ev domuzu olmak üzere. Mesela hayatımızda iki ayrılır. Yaban hayatı, ev hayatı. Bunlar. E Mimarlık mimarlık iki ayrılır. Yaman mimarlık. Ee, şimdi orada bir işte fraksiyon <gülüyor> farkı var. <gülüyor> i̇ç, i̇ç mimarlık ve dış mimarlık olmak üzere iki ayrıdır. Doğru. Yani doktorluk mesela yaban doktoru hiç hastalıkları uzmanı yani uzmanı olmak üzere 2 ay. <gülüyor> Tabii ki farklı fraksiyonlar çeşitlemeler yapılabilinir. Ee, Daisy deizi kadını kovalamak suretiyle yapılanınla yapılanınla etme. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Birden şey boşalması oldu. Ee, ne boşalması du, duygusal, duygusal part, bir ama. boşalma duygusal ne olmuş part. peki domuz mu, domuz mu zarar görmüş ha efendi kovalıyor ek tabi şimdi siz birisi tarafından kovalanacak olsanız müracaat edeceğiniz yer neresidir? Tarafı... Kovalama merkezi. Yani, Kovalanırsa değil mi? kovalama merkezleri olabilir. Veya nereye başvurabiliriz? Nereye başvurabiliriz? E, hıfzı Zabı... hıfzı saha. veya Orada... zabıta. Değil mi? Orada bir yani evet, yerel yönetimi. Ama var. eğer sizi zabıta kovalıyorsa kime gideceksiniz? Domuza. Domuza yani. gideceksiniz. Domuza gideriz. Bak, Bunlar çünkü Bunlar doğada değil. birbirine düşman iki şeydir bu. Ama e, biliyorsunuz domuz tarafından kovalanan kişi de eşini kıskanmaz. Ha, ben de onu soracaktım. Öyle sen, bir şey tabii. de var mı ya? Tabii. Yani bir kere bu kadın mesela şimdi domuz kovalı. Akşam kocası git demiş başka kadınlarla dolaş. Öyle olur çünkü. Fail e, bu kadın baba bedduası almış mı? Baba bedduası. seni domuzlar baba, kovalasın Daisy diye. Daisy. Daisy domuzun adı bu arada. Domuzu var domuzun. Bayanın evdom dediği erkek ismi. Kadının adı ne? Kadının adı Debi. Debbie ile Daisy'nin macera Aslında ikisi de Daisy'de tahmin ediyorum dişi e, Bu tahmin ediyorum e, Şeyle ilgili yani böyle, Ormonel mi? Ormonel tamamen ormonel bir hadisedir Belki oyun oynuyorlardır bazen öyle kediler birbirlerini kovalıyor i̇şte tek, tek taraflı oyun olmaz biliyorsun ha, Belki sen tek tarafını görmüşsündür bir kısmını Debbie'nin bunda Bakış haberi Bakış açısı yok. mı diyorsun? Bakış açısı diyorum evet Bakış açısı veya yok, Bana sordu diyorum. ben diyorum onu ha, Onu da sen de metafor da bir de metafor bak gördün mü isteyince oluyor şimdi her şey açıklandı her çok, şey evet. açıklandı e tabii kadıncağız da kovalanınca derhal Soluğu en nerede almış derhal soluğu jandarma almış. domuz ağaca tırmanabiliyor ki, mu jandarma dağıtmış Tırmanıyor mu domuz ağaca? tırmanır mı e, tırmanır ama inemez ya emin misiniz e, e, uydurmayın bakın ağaca mi? göre tabii ki. ne ağacı mesela dut ağacına tırmanır elma ağacı. elma ağacına tırmanır bir insanın daha kolay tırmanabileceği mesela söğüt söğüt, söğüt. Tırman tırmanmaz ağası. tırmanmaz veya iveko amin Amerikalı böyle şey var zaten. Atasözü var. Domuz suyute tırmandığında belki olur gibi. Amerikan atasözü. Michigan bu. Hmm, hiç duymamıştım onu ben. Neyse konuya gelelim. Buyurun. Kadın derhal jandarmaya müracaat. Ağaca demiş. tırmansa ne? Jandarma. Saksonlar geliyor. Demiş. Hayda. <gülüyor> Saksonlar nereden geliyor? Çünkü biliyorsunuz Amerika'da domuzları Saksonlar derler. <gülüyor> Hayda. Sakdom değil mi o? Evet Sakdom. sakdom. Yani Sakson domuzu. Ee, yani burada yanlış anlaşılma olmasın. Saksonlara domuz deniyor gibi bir şey değil. <gülüyor> Saksonya'da yaşayan... Saksonya bölgesindeki domuzlar. Evet yaşayan domuzlara. Sakson domuzları denir. Şimdi bunun üzerine da demiş ki biz buraya müdahale ederiz arkadaş. Ama oradan hemen... Jandarma bölgesi değil. Jandarma falan. bölgesi değil. Jan bölü değil yani. Jan, jandarma bölgesi değil. Oradan bağırmış Fransız bir beyefendi. Fransız asılı o jandarma, jandarma falan deyince... Jandarma nerede demiş yani. Yani West Jandarma... <gülüyor> Here is, is the jandarma. jandarma. Everybody is jandarma. jandarma. Böyle deyince bunlar bir afaldırmıştır. İşte, <gülüyor> <da> af <gülüyor> Bu everybody is jandarma diyen herkesin jandarması içindedir diyen adam evet. Herkes <gülüyor> kendi kendisinin jandarmasıdır, jandarmasıdır diyen adam. Zaten çok güzel bir şarkısı var. derme, cenderme. Bir güzel bir şarkısı vardır onun yöresel mi? Mişik'in mi? Mişik'in. Mişik'in. Ondan sonra öl. Allah da demiş sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben demiş, hanımefendi demişler burası jandarma bölgesi değil. Siz... Polise gideceksin. Polis mi? <gülüyor> Derhal oradan kadın. Orada bir de Şerif bölgesi var. Hayır, Şerif bölgesi. Olay iyice çatallanacak diye ben Şerif korkum. bölgesi ve Ranger bölgesi Ranger var. Ranger bölgesi var. Tabii. Hatta bir yerden sonra FBI şey olursa eyalete... Eyalet, işte, eyalete psahanesi eyalet var. Tabii evet. Mesela Rambo filminden biliyoruz onu. Rambo evet. ilk kanda ne oluyordu? Şerif, Şerif, geliyordu. Bölgesi. Ondan sonra Şerif bölgesinden çıkıyordu. Sonra Şerif de şey yapıyordu. Sonra FBI falan evet. da, FBI da geliyordu. Orada Oradan biliyorsun. federal suça girer. Evet. Kent devletleri zaten biliyorsun. Amerika önemli. iyi Ionia. Ionia. O voilà. Ondan sonra... Metafor. Metafor, metafor program metaforlarla coşuyor. Hay Ondan hay sonra... Değil, son dakikalarımıza girdik o yüzden. Kadınca, sen koş koş koş oradan bastırılır. Oradan, oradan metrobüse binmiş, metrobüsten de inmiş. De. işte oradan Allah orada kaza şikayet olmuş. Oradan, gidelim, şikayet e, etmeye giderken hala kovalı, kovalıyor mu? Evdom'da arkasından geliyor. Pis pis. Yani o da bir şey vardır yani biliyorsunuz. Domuzların böyle bir kindarlığı vardır. Herkes deve diyebilir. Hayır. domuzlarda vardır. Mesela sigara içer, ve Hayır. Domkin dom, dediğimiz mesela, domuz kini. Domuz kini Felaket. Mesela bazıları der ki domuz kılı. Hayır. Domuz kini. Evet. Domuz kini. Evet. Ondan sonra kadıncağız sen git. Polise en son bir tane. Memur bey, memur bey bu domuz tarafından kovalanıyorum bir şey yapmayacak mısınız? Deyince. Memur, memur demiş silahını. Hayır. Memur demiş kusura bakmayın. Sen, sen demiş, demiş neden kovalanıyorsun? Jandarma bölgesi. <gülüyor> Orada bir artık <gülüyor> karşılıklı tartışma. <gülüyor> Efendim demiş ben jandarmadan geliyorum görev zaten görev başındaki memura hakaretten sen kadını al. Kadını al, derdest et. Eyalet hapishanesinde. Eyalet hapishanesinde. yapıyormuş şimdi. 220 yıl. Ya şaka olur musun? Nerede adalet? Nerede adalet? İşte zaten Evdom Amerika. Ne? Evdom nerede şu an? Amerika bunu konuşuyor. Nerede adalet? Yani where is the justice? <gülüyor> Where is the justice. <gülüyor> justice City or Justice. <gülüyor> City dediğin herhalde yargıç şehri olarak. Yargıçlar yazıyorsun. şehri olan Justice City. Yargıçlarmış pardon. Yok. O aslında Justice City şeyin <gülüyor> adı ya. <gülüyor> City. Adalet şehri, Gotham gibi bir şey yani. Hayır canım, sitenin adı. Justice City. Ha, hakimlerin o meşatın gibi. Yapıp şey yaptığı emeklilikler, evet, kooperatif evet, evet, diyorsun. kooperatif. Hı, tamam. <gülüyor> Buna nasıl geldik? Şimdi ben de bilmiyorum. Bir yerden çıktık da buraya nasıl geldiğimizi ben de bilmiyorum. Herhalde Bence bundan güzel bir noktaya da gelmiş olduk. Yürüyerek zaman. döneceğiz, yayan. Şimdi o zaman Just ee, Justice City demişken <gülüyor> <gülüyor> ne kesene de diyelim. Ne, yani ne madem de, onu dedik. De. Ne kesene de diyelim. Güzel Ve bir şarkıyla bugüne nihayetlendik. Justice City'e bağlayalım. David Lee Roth, Just the Jiggleo radyonuzda. Hoşça kalın sevgili sanatçılar. Mükemmel bir gün olacak.